Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resuluna Muhammed ve ila alihi ve sahbihi ecma'in. Ve salatu ve ya Resulallah. Ve salatu ve ya Habib Allah. Ve salatu ve ya Seyyid el ve l-Ahirin. Ve selamına l Ve selametuna ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin Çok değerli kardeşlerim Sevgilerimiz, saygılarımız iyi duygularımız Sizler içindir Aile Mektebi'nin Programının içerisinde Çok önemli Görmüş olduğumuz ülke halkımızın Temel ihtiyaçlarını Gidirmeye yönelik bir proje olarak Algılamış olduğum Bu konuya kaldığım yerden devam ediyorum Geçtiğimiz dersimiz bildiğiniz gibi yeni dinlemeye katılan kardeşim için söylüyorum. Bir fedakarlığı, vefakarlığı, aile hayatında sadakatı ve sadakayı dile getirmiş olduk. Aile hayatındaki yapmış olduğumuz vazifeleri, görevleri hangi boyut olursa olsun meşru olmak şartıyla bir sunum olarak önceki Allah'a gidiyor daha doğrusu, daha sonra kariye kocaya geliyor dedik. Bundan hareketle dedik ki bir fakire yolda giderken dilenen bir dilenciye para verirken her ne kadar parayı onun avcuna koyorsan bile önce sen parayı sanki Allah'a takdim etmiş gibi bir psikolojik manevi havaya gir o moda o kas içerisinde o infakı ver bakayım durum ne olur. Bunu aktarmış olduk. Yine geçtiğimiz derse bakıyorum şöyle baktığım. Dökümanlarımın içerisinde En önemli veda hutbesindeki Efendimizin dile getirmiş olduğu hak Kadın haklarından söz etmiş oldum Kadınların emanet Ve emanlık atmosferi içerisinde Konumlarını statülen devreye koymaya çalıştım Ve şimdi ise kaldığım yerden devam ediyorum Nikahla evlenmiş Daha çiçeğe burnunda 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık neyse evliliğinin daha ilk bölümlerini yaşayan tüm aileler başta olmak üzere tüm aile diyorum ki evlilikte çevre etkisi çok önemli bir konudur. Çevre Perest kelimesi tapmak demektir. Farsçadır. Ateş, perest deseniz Ateşe tapanlar dersiniz Dünya perest Dünyaya tapanlar Değil mi? Put perest Puta tapanlar Çevre öyle bir tesir etme gücüne geldi ki artık Ne oldu günümüzde? Çevre perest Adam hayatını Çevresine göre ayarlamaya başladı Ne Allah var haşa Ne peygamber var El nedir? çevredir bütün hazırlıklar sanki çevre için. Evlenecek, çevre tesiri. Nişanlı yapacak, çevre tesiri. Takı alacak, çevre tesiri. Allah Allah diyorum. Bu etki o kadar böyle boyut kazandı ki şimdi onun acı neticelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu cümlemin altını çizerek Sizlere takdim edeceğim Allah için iyi dinleyin Etki Yetkisinde olan kardeşlerim iyi dinlesinler Çevrenin Ve akrabaların etkileri altında kalarak Hareket eden eşler Bu evliliklerini Uzun müddet yürütemezler Kalıbımı basıyorum Bak kalıbımı Ne güzellerdi bir zamanlar bir annenin kızına nasihatler diye kitaplar okurduk. Bir anne vermiş olduğu kızının mutlu olmasını ister mi? Kim istemez ki? Onun o yürekleri, o zengin kalbi, o zengin yüreği ister mi kızının boşanmasını? İster mi gözünün yaşanmasını? İster mi ana evine tekrar dönmesini? İstemez değil mi? Ama şimdi istiyor adeta. Ama farkında değil. Kızına gidebilirsin. Kızın sana gelebilir. Nasihat edersin güzelce. Sen kızın yanına gidiyorsun. Nasihat eden annenin yerini başka bir anne buldu şimdi. Ne yiyorsun? Nasıl yiyorsun? Kaçta yatarsın? Kaçta kalkarsın? Kocan eve erken mi gelir? Geç mi gelir? Bir yargıç gibi. Bir savcı gibi kızını sorgu yağmurunda tutmaya çalışıyor. Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor bunlar? Onlarla alakalı yetki nikahla Allah kocaya verdi. Sana ne oluyor peki? Niye bunu sokuyorsun? Kızını verdim bırak. Bu mevzuları bırak. Yok efendim mümkün değil. Yemesine karışacak, yatmasına karışacak Kaynanısız olacak, kaynatısız olacak Nasıl davranıyorlar, iyi davranıyorlar Bunlar ya nedir Böyle bir atmosfere giren Yeryüzüne bana bir mutlu aile göster Gösterebilir misin? Yok Hep kopuk aile Dayaklı aile, şu aile bu aile Git kızına güzelce Ver nasihatını Dedi ki kızın Anne işte kocam biraz Sakın Sakın. kocanla alakalı, evinle alakalı bu ve benzeri mevzularda sakın bana bir şey getirmiyorum. Ben buraya laf dinlemek ve babanı da laf götürmek için gelmedim. Seni ziyaretine geldim, nasihatımı yaptım, kocana iyi bir hanım yap yavrum, hadi Allah'a diyor. İşte ben böyle annenin ayağının altını öperim. Böyle annenin ayağı öpülür daha. Ben aynı duyarlılığı kaynanalardan da beklerim. Kaynalar lütfen oğlu ile gelinlerin arasına girmesin. Girsin barış elçisi olarak girsin. Girsin nasihat olarak girsin. Ve öyle bir idealindeki bir kaynana kaim anne var ki yani gelinin şöyle karşısına zaman gel yavrum beraber seni bir kahve içelim. Ben sana bazı nasihatlarda bulunacağım, tarzide bulunacağım diyen böyle babacan derler ya böyle. Ve bir kaynınıya sorsam ki sen gelinini günde kaç defa öpersin? Aa der böyle öpüyorum. Gelin öpülür mü? Ama o senin defalarca elini öptü. Kaç defa nişanlılık döneminde gittiğinde. ...senin elini hürmetle öpmedin Teli doğaklı gelen gelinin... ...sen bir vitamin gibi... ...sabah kalkarken bir enerji vermek için... ...hiç gelin insan yanan öpmez mi? Kaynanan olarak. Bir öp. Yavrum. di iki oldunuz Senin... oğlumdan bir farkın yok. Ben seni bu kadar seviyorum. Sana büyük bir değer veriyorum. İşte o yanağına koymuş olduğun kaynananın bir öpücüğü o gelin için var ya enerji oluyor. Gelin, evine bağlı gelin. Gelin, kaynanasına saygı olan gelin. Gelin, kaynanasını kendi öz annesinin yerine gelen bir gelin. Sen oluşturuyorsun kaynana. Gelininin kaderini iyi yazdır Allah'a. Yarın seni moruk kelimesiyle algılamaması açısından sana karşı ya kocam ya babam diyecek bir gelin karşında görmek istemiyorsan... ...kaderini, gelin kaderini iyi ortaya koymak lazım. Bunlar basit konular değil. Bunlar çok önemli ama farkında varmadığımız konulardır. Bir anne ciğer paresi evladının mutluluğunu istemez mi? Ama anne farkında olmayarak... Evlat ve gelininin evlilik hayatına saatli bombayı kuruyor. Bakıyorsun kurduğu saatli bomba bir de bakıyorsun beş sene sonra patlayıvermiş. Üst sene sonra vermiş. Patlıyor. Türkiye'de boşanma zamanı dört güne kadar indi. Dört güne indi, dört güne. Anlıyor musun? Dört güne indi. Pazar günü evlendiler, perşembe günü boşandılar. Ben buna şahidim çünkü. Dört günlük evlilik oldu. Lütfen bu etkinizi etkinizi yetki olarak kaynağa yetkisi olarak baba yetkisi olarak ana yetkisi olarak bir mürşit mürşide bir irşatçı bir nasihatçı bir Allah rızası için bize bize emanet edilmiş olan bir yavrum sen bana emanetsin namusun emanet Kişiliğin emanet, her şeyin emanet. Bütün bu duygular örselenmiş şu anda sanki. Bitmiş, tükenmiş. Hocam diyeceksiniz, bu ifadeleriniz, örnekleriniz hep böyle negatif, olumsuz oldu. Yani hep böyle mi? Yok canım. Çünkü dedim ya ben, 10 yıldır Türkiye'de bu aile mektebine katıldım aktif olarak. 28 vilayete dolaştım. Neler duymadım. Neler görmedim ki. Yandın. Dilim yanlış benim. Doğrusu. Yoğurdu üflerek içiyorum adeta. Yani eli öpülesi kaynanalar da var. Mübarek hanımlar da var. Çok azınlıkta. Devede kulak. Eğer bir sohbete katılmışsa, bir eğitime katılmışsa bir kaynana kardeşimiz, oradan aldığı bilgiyle bil vesairelerle gelinine bir anne gibi büyük gibi tavır alıyor, güzelleştiriyor evini güzelleştiriyor. Bakıyor ki oğlunun da yüzü gülüyor, gelin yüzü gülüyor. Geliyor. Gala kaynana gelin arasındaki kavga akşam leyn duyulunca yüz asık bir evin erkeğe çıkıyor, çıkışın içerisinde. Eğer gelin olsaydım, eğer kaynana olsaydım, işte bu. Kelimelerin cevabında birkaç cümle söylemek istiyorum. Eğer gelin olsaydım, evlatlık sorumluluğumu mutlaka gittiğim eve taşırdım. Bekar kızlarımız ve evlenmiş olan kardeşlerim ve hayatta kaynınası olan tüm gelin kardeşlerim Allah için sözüme bir daha kulak verin. Evlatlık sorumluluğunuzu olduğu gibi kocanızın evine taşıyın. Kocana karşı hanım, kaynanına karşı evlat olma özelliğini kaybetme lütfen. Ama öyle bir noktaya kadar geldi ki şu günde, kızınıza bir dünür geldiği zaman, müstakbel damadın annesinin varlığı hesaba katılıyor. Ayrı mı kalacak? Beraber mi kalacak? Eğer deseler ki, efendim oğlanın anası ölmüş, oh diyor şimdi. Memnun oluyor diyor. Ne de güzel. Niye bu hale geldi? Niye bu hale gelsin? Kızım sen bugün 18 yaşındasın. Bir gün sen de kaynanılacaksın. 50 yaşındaki, 40 yaşındaki kaynanalığın kaderini sen şimdiden yazabilirsin. Evlendiğin zaman kaynanana nasıl gelinlik yaparsan sen de oğlun evlendirdiğin zaman almış olduğun gelinin sana aynısını yapacaktır. Ben dakka değişmez bir kuraldır bu. Kamaata kunutta yaptığınızı bulursun, eklediğinizi biçersin demişlerdir. Eğer Kaynıl olsaydım ben de annelik sorumluluğumu kaybetmezdim gelinime karşı. Bu gelinime ben annelik yapacağım derdim. Öyleyse bu çevrenin Dar çevreden geniş çevreye varıncaya kadar bu çevrenin tesirinden kurtulmanın çaresi el nedir sözünü bırakıp Allah nedir sözüyle buluşmaktır. Bu da neyle mümkün? Murakabe ile mümkündür. Aile mektebine katılan tüm kardeşlerime ve bizi şu anda televizyon başında izleyen tüm kardeşlerime söylüyorum ki Çevrenin tesirinden kurtarmak istiyorsak kendimizi el nedir, falan nedir, fişmeken nedir gibi ifadelerde tesir altına kalmak istemiyorsak bu hastalığı önleyecek ve şifaya kavuşturacak etken ilacın adına murakabe denir. Murakabe ne? Günün belli saatinde tenha bir yerde 3-5 dakika baş gözünü kapatarak kendinin kişiliğini, karakter yapını Cenab-ı Allah'a sunmandır. Allah'ın seni gördüğünü, seni işittiğini, seni duyduğunu hesaba katarak 5 dakikalık bir sessiz zaman dilimini kullanman bu çevre teersine seni otomatikman uzaklaştırır. Batının meditasyon dediği bu sessiz zaman diliminde çok oluşumlar oluşmuştur salih kullar, Allah dostları, seher aşıkları, özel evrat ve virdi olanlar, tesbihat olan tüm kardeşlerimin gece hayatındaki yapmış olduğu 5 dakikalık bir sessiz zaman dilimini kullanmak için verdikleri bir gönül faaliyetinin murakabesi yaşamış olduğu günlük ve gündüz hayatına tesir etmektedir. Çünkü Allah'ın Kendisini sürekli izlediğini, dinlediğini, işittiğini duyuyor ama bu bir bilgidir. Bu bilginin uygulamaya geçmesi için bunu inanç olması lazım. Allah beni görüyor ya, önemli değil. Allah beni işitiyor dediğin zaman hayatın değiştiği birdenbire. Ama insan ne zaman günah işler? Günah işlerken Allah unutmuştur o anda. Olayın farkına değildir. Murakabe. Murakabe. Yani siz bakıyorsunuz. Yolda giderken bile bir şoförlük yaparken radar vardır. Levhasına bakıyorsunuz. Kilometre hemen aşağı çekiyorsunuz. Radar beni izliyor. Ceza ver. Allah seni sürekli izliyor. Nırsat diyor Allahu Teala. Allah sürekli izliyor. Sürekli bir trafik polisinden, bir trafik işaretinden çekinerek arabamızı onun istemiş olduğu formata getiriyoruz da Allah'ın istemiş olduğu kulluğumuza niçin ilahi bağlantılıyla kurulmuş olan bir kulluk formatını geçiremiyoruz? Murakabe noksanlığı var bizde. Murakabe noksanlığı bizde bir hastalık getirdi. El nedir? Çevre nedir? Üst kattaki nedir? Falan nedir? Fiş meken nedir? Diyerek diyerek hep Allah ne deri unuttuk. İşte evlilik hayatımızda da maalesef bu el ne der düşüngesi sıkıntıya kapı Ekrana baktı, reklama baktı, buzdolabını değiştirdi, öbürü ben de isterim. Komşuda gördüm derdiler. Hadi bakalım. Ya komşu ayrı senersin kardeşim. Hani sen mutlu olmak için evlenmiştin? Evlenmiş olduğun beyinle kol kola cennete girmek için mücadele yapıyordum. Hani sen kocanı üzmeyecektin. Kocana yapmış olduğun tüm sunumlar öncelikle Allah'a gider sunar, kocaya döner diyordun. Ne oldu bir buzdolabının markası yüzünden, bir çamaşır makinesinin cinsi yüzünden kavga ediyorsun kocanla? Nerede sende Hatice'lik özellik yok mu? Hatice anamızın, Peygamber Efendimiz olan o Mekke dönemindeki oluşum, Göstergelerinde Efendimiz ölünceye kadar ağzından düşürdü mi Hatice Validemiz? Ama üç noktasına sürekli önem verdi değil mi? Her bir kadın evlemiş olduğu kocaya lütfen bu üç özelliği tattırsın. Allah Hatice'den razı olsun. İnsanlar beni yanına bıraktı. O benim yanından ayrılmadı. İnsanlar mallarla bana ambarı koydu. Hatice mallarını seferber etti. ...insanlar... ...beni terk etti... ...hadi yiyenler ayrılmadı. Yani bu özellikler... ...değişen... ...dünya şartlar içerisinde... ...yaşamış olduğunuz ülke şartlarında da... ...sık sık gündeme gelir. Haber açtınız... ...dinliyorsunuz... ...irticağı hortladı... ...irtica hareketleri... ...Allah Allah... ...hemen beyefendi... Diyor. Hatun, senin kıyafetinle sana gerici diyebilirler. Senin kıyafetin bu ülke kalkınmasını engel olarak görebilir ama ben seni bir Hazreti Hatice'ye aday veya onun konumunda hislenecek bir kimse olarak görüyorum. Ben senden memnunum Hatun diyebiliyorum. Veya hatta bir küresel kriz geldi. Bir koca bir hanımefendi, efendi canın sağ olsun. Verende o alanda. Bu altınların ne kıymeti var ki? Al. Yüzüme kadar hepsi senin olsun. Sen bir daha alırsın. Ve ele almazsan ne çıkar ki? Ya şu onurlu tavrı belki çok hanım yapmıştır. Melekler şahit olmuştur. allah Teala'nın gazı hasenine gitmiştir bunlar. Ben senin yanındayım. Malım her şey. Ben sana teslim etmediğim hayatım nefkar. Ne var ki söyler misin şey bana şu anda? Ne var? Her şeyim Allah için senin olsun Bu ne ki altın neki, ki Mücevherat ne ki? Ben sana insanlığımı vermişim Böyle bir kadın Bu ifadeleri Bu hayat tarzını Canlı canlı gören evin kızı 8 yaşında 15 yaşında altına ruhlar eşleyen Bir eğitim atmosferi İşte sana bir iklim şartları İşte cennet köşesi İşte Allah'ın rahmetiyle bakmış olduğu bir ev bir ev. Bu bakımdan evlerimize çevrenin tesiriyle değil kendi özgür, objektif, tarafsız, soğukkanlılık mevcut olan imkanlarımız kriterleriyle baktığımız zaman çok onurlu, çok kaliteli bir aile olduğumuzu ispatlamış ve kanıtlamış oluruz. Evlerdeki menfi etkiden Kurtulmanın birinci şıkkı neydi? Murakabe. İkinci şıkkı ise evlerimizde yöneten ile yönetilen belli olursa problemler çıkmaz. Evlerde yöneten ile yönetilen belli olduğu zaman problem çıkmıyor. Problem çıkıyorsa o evde yöneten ile yönetilen birbirine karışmıştır. Şimdi bunu devlet bazında alsanız aynı. Yöneten ile yönetilenler arasında bir netlik kazanılmazsa kargaşa çıkar öyle değil mi? Yöneten yönettiğini bilecek, yönetilen de yönetilmiş olduğunu bilecektir. E siz yönetmiş olduğunuz insanlardan yönetenlerin isteklerini yerine getirmezseniz ne oluyorsunuz? İtaatsızlık oluyor. İtaatsızlık yaptığınız zaman da suç işlemiş oluyorsunuz. Suç işleyince de yasalara göre cezalandırıyorsunuz. Öyle değil mi? Cenab-ı Allah da seni ne yapmış? Erkekler, kadınların üzerine kavvamdır. Biraz sonra gelecek. Allah atamış. Tayin etmiş. Nihayet yöneten merci belli oldu. Bunu kim belli Allah belli. Tayin etti Cenab-ı Allah. Geriye ne kaldı? Yönetilen. O da kim? Evlenmiş oldu. hanım. Ha, yönetilenin Artık yapmış olduğu olumsuz her şey yönetene karşı vermiş olduğu bir isyandır, itaatsızlıktır. Peki koca ne yapacaktı yönetmek için de keyfime göre, ben bana göre, şahsıma göre demiyordu. Allah ne derse o, peygamber ne derse o. Benim evimde Allah ve peygamberin dediği olur diyen bir erkeğin yöneten bir insan olarak yönetilen tarafından uyum sağlamayan bir tavır olduğu zaman kargaşabiliyoruz. Öyleyse tekrar tekrar şu konuya bir daha dönmek istiyorum. Tayini Allah tarafından yapılmış olan erkeklere itaat aslında Allah'a itaattır. Çünkü Allah itaat edin diyor. Bu talimat Allah'tan gelmiş. Mahalle muhtarının efendim, emniyet müdürü savcının kararı söylemiyor ki bunu Allah diyor. Allah'ın buyruklarına tabi olmak Allah itaattır. Ve bunun sembolik de kocadır demiştim. De. Öyleyse yöneten ve yönetilen. Burada elbette ki bir konu vardır ki yöneten statüsünde sorumlu olan kardeşlerimiz beyler, koca makamında olan kardeşlerim de yönetmenin usulünü, yönetimin adabını çok iyi bilmesi lazım. Çok iyi. İleride gelecek bu. Bir evin içerisine bir dersini de koyacağım Hanımefendi tahsilli Bir özelliğe haiz Evlenmiş oldu erkek de kültürlü Bunu nasıl bir aratacağız? Evlenmişler Kızımız Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu Oğlumuz falan marketi çalıştıran Lise mezunu bir genç Arada bir fark var değil mi? Farkın farkı nasıl kapatabiliriz? Bunun formülü var ama bilmiyoruz Çevre tesiri var ya işte şimdiki dünürcüye giden kardeşlerimizle kız adaylarımıza ilk sorduğu şey tahsili nedir diyorlar hemen tahsili ne ee, bunu bilen bunu yaygın hale getirmiş onun atmosfer içerisinde kızımızla sürekli ben de okuyacağım günde okuyacağım diyor sırf eğillik mekanizmasında sıkıntı yaşmak için okumak isteyenler oluyor böyle o laf birbirine karışıyor bundan sonra birbirine karışıyor öbürlerim diyor ne diyor aman, aman okusun aman okusun diyor çünkü boşandığı zaman mağdur olmaz. Görüyor musun? Okuma çağında bulan kızının daha boşanmasını düşünüyor. Niye? Kötü örnekler gördü. Boşanmış olan bir dul kadına baktı ki mahalle muhtarına muhtaç. Fakfuk ona muhtaç. Sosyal yardıma muhtaç. Hiç kimse ilgilenmiyor. Ama İslam'ın yaptırım gücünü, infakını ortaya koyduğunuz zaman en güzel bir statüde dul bir kadının statüsü yani hadislerde bile yani mutsuzluğu psikolojik ben yani ele almış ama yani eşi altın olan bir dul kadın ibaresi bile geçer. Ki ona bakan, değer veren bir toplum vardı. Karışıyor her şey böyle. Yani bu evde Allah'ın dediği olur. İnancı sarsıldığı, zayıfladığı zaman o evde her şey oluyor. Bu evde Allah ve Resulü'nün dediği olur. İnancı zayıflarsa başkalın dedi oluyor arkadaşlar. Bunun altında çıkmak çok zor. Çok zor. Neticeni tekrar söylüyorum. Evlerinizde test yapın lütfen. Bizi şu anda dinleyen kardeşlerime bir nevi espri olsun. Ev ödevi veriyoruz. Hakikaten evi yöneten erkek kardeşim yönetme özelliğine sahip mi? Kültürüyle, bilgisiyle, tecrübesiyle, merhametiyle, adaletiyle, insanlığıyla, karakter yapısıyla, kişiliğiyle hakikaten o makamı dolduruyor mu? Doldurmuyorsa bu boşluk ne olacak? O zaman devreye hatunla beraber bir ortak hayatı kurabilirsiniz. Erkek evden gittiği zaman yönetimi devralmış olan hanım kardeşim... Bey gelinceye kadar evde otoritesini koruyor Neyle? Bilgiyle, ilimle, kültürle, terbiyeyle, ahlakla, tütle. O çocuklar neşe kaynağı olmuş. Çocuklar sevinç içerisinde bulunuyor. Şimdi diyelim ki yönetimde hanım kardeşim bilgisiyle, görgüsüyle, tecrübesiyle vesaire seviye kazanmış. Erkekte bu özellik yok. E, evi der, idaresinde Allah erkeğe verdi ne olacak şimdi? El cevap demiş bazı müfessirler. Ev idaresinin kadına geçmesine hiçbir sakınca yok Gaye bu evin mutluluğu değil mi? Herkes mutlu olsun İşte bunun zemininde ancak kültür ve bilgiyle ortaya koyabilirsiniz Yani tepeden inme bir koca gavvam olarak el almıyor dikkat edin Allah atıyor ama Sende niye cahil kaldın? Niye öğrenmedin kardeşim? Her türlü hileli hilibazlığı öğrendin de niçin kocalığı öğrenmedin, niçin babalığı öğrenmedin? Her şeye fırsat buldun, sigara içmene zaman buldun, kahveye içmeye zaman buldun, gaz dokunmaya zaman buldun da Allah'ın dinini öğrenmeye niye zaman bulamadın? Kolay mı zannediyorsun babalığı ve kocalığı? Bu bir günde bir ay dolacak bir şey değil. Ailemekte bundan dolayı kuruldu. Bir tarafta boşluğu dolduralım, bir taraftaki mevcut olan dönen çarkı, çarkın dişini kırdırmadan... Aile hayatında trafik kazaları işlenmeden biz bu programı ülke halkımıza kazandıralım diyerek ortaya çıktık. Yeri gelmişken bir başka konuya erkeğin kavramlı, hanımın üzerine düşen vazifeler konusunda özellik sayacağım şimdi. Yüce Allah'ın tayin ettiği bir nevi atama şekliyle görevlendirmiş olduğu, Erkeğe Allahu Teala Kavvam ismini vermiş. Kur'an'ında. Nisa suresinin 34. ayetinde. Bu kavvamda da beklenilen ev halkının, hanım başta olmak üzere hepsinin 3 tane beklentisi vardır. Bizim nafakamızı temin et. Bizim karnımızı doyur. Bizim başımızı sokacak güzelce bir evimiz olsun. İster mülkiyet olsun, ister kira olsun ama olsun. giysilerim olsun. Benim doğal ihtiyaçlarımı karşılanması lazım. Bu ihtiyaçları karşılamak gücünde olduğundan dolayı Yüce Allah erkeğe ne demiş? Kavvamsın sen. Kavvam oluyor. Sonra evlenmişler aynı şeyin içerisinde. Efendi beş aylık evliyiz. Ama Allah sana kavvam diyor. Kavvam ne demek efendi sen biliyorsun? Kavvam. ''Ahmet adına, Mehmet adına, anan adına, baban adına değil, Allah adına beni yönetmen. Yönettiğinden dolayı, yöneteceğinden dolayı Allah sana kavvam.'' demiş. E niye bana böyle yersiz şekilde kızıyorsun, kalbimi kırıyorsun? Buna hakkım var mı? peki? Peki Allah böyle mi diyor? Hani sen Allah adına beni yönetecektin? Allah adına beni idare edecektin. Bundan dolayı Allah sana kavvam demişti. Nerede kaldı senin kavvamlığın? Bak ben söylüyorum şimdi hanımla yerine tüm kocalara söylüyorum. Hanım belki bunu diyemiyor, İçine atıyor. Vicdani sıkıntılar içerisine girmeye çalışıyor. Öyleyse sen kavramsan buyur evini, hanımını, 24 saatini Allah adına, Allah ölçüler içerisinde mi yapıyorsun yoksa bir Ahmet Mehmet olarak mı yapıyorsun? Ahmet Mehmet olarak yapıyorsan çekeceğim rahmetdir. Çok zor, haksızlık vardır. Haksızlık yapan kimseye Kur'an-ı Kerim zalim demiş. Haksıza uğrayana mazlum demiş. Ya o evde bir zalim var bir de mazlum var demektir. Koca olmuş zalim, hanım olmuş mazlum. Nerede kaldı kavram demezler mi sana? Bunlar önemli konulardır. Bunlar bizim aile mektebinin yani tesir gücü olan antibiyotik ilaç gibidir. Damardan vurulan inne gibidir. Vitamin ve kalorisi zengin olan yemek gibidir. Bunlarla besleneceğiz ki evlerimizdeki bu 50 yıllık, 55 yıllık hayat Allah'ın varlığını belgeleyen ayet olmaya devam etsin. Herkes o ayete bakarak yol bulsun. imrensin, Ders alsın. Ne, ne güzel bir hayattır diyerek kendisinde aynı olarak kendisi de noksanlıklarını gidermiş olsun. Üçüncüsü eğitim, öğretim. Madem kavramsın efendim müsaade ben mahallemdeki Kur'an kursuna gitmek istiyorum. Veya okula gitmek istiyorum falan yerde ders veriliyormuş. Meslek edinmek kursuna katılmak istiyorum ben. O senin vazifen çünkü. Beni eğitime, eğitimle, terbiyeyle bir seviye kazandırmak vazifesini neyse şimdi anam babam yaptı Allah razı olsun az veya çok. Şimdi ben senin nikahına girdim. Böyle olunca sorumluluk sana aittir. Biliyorum senin çarpık bir ekonomik var. Sabah ki dün akşam görüyorum zamanda yok. Yani önü oturup beni bir ders edecek öğretmen gibi bir tavrın da olamaz. Öyleyse müsaade et ben sohbetlere katılacağım. Ben eğitim faaliyetlerine katılacağım. verin diyorum ben. Bu sizin doğal hakkınızdır. Bunlarsız kavvamlı olmaz. Bunlarsız kavvamlık içi boşaltılmış tabela bir kavvamlıdır. Gelin bunun içini dolduralım doldurmak için bir. Nafakada problemin olmayacak. İsrafı olmayan, gösterişi olmayan, bak üst gösterişi olmayan, lüksü olmayan, çevreyi kötü örneklere aşmayan, ihtiyaç gidermede buyur. Başa kalkmadan, onurlu bir şekilde. Haçrını da ver, giderini karşıla, faturanı öde, elbiseleri, ayakkabıları, mutfak giderleri vesaire vesaire vesaire. Allah bunu sana ve, vecibe kılmış Asli görevindir Bundan dolayı Allahına kavvam kavvan diyor Oğlum şeyden geldi dışarıdan geldi Peki niye dinlemeden Küt diye vurdun oğlum ve benim Peki Allah böyle mi diyor Hani sen Allah adına yönetecektin bu aileyi Niye benim oğlumun kalbini kırdın Yazık günahtın Ben sana şu anda sen demiyorsun bak vicdanını ben sana seslendiriyorum demek istiyorsun diyemiyorsun çünkü. Senin dediğin zaman başına gidecekler belli kalbin kırılabilir ilerisi zaten dayak dövektir. dövmektir. Peki peygamberimizin zamanında niye o kadar hanımlar ziraatçılık hayvancılık tarımcılıkta olduğu halde onurlu bir vaziyette halifeyi susturuyor peygambere geliyor. Ve hatta ve hatta akşam ile yastı namaz arasında peygamber efendimizin kapısına gelmiş tam 70 tane kadın saymışlar. Kocaları tarafından dövüldüğünün peygamberimizi şikayet olarak getiren 70 tane kadın. Bu kadınlardaki bu cesaret nereden geliyor? Nereden? Peygamberimizden geliyor. Peygamber kim? Bir kuvvet bir otoritedir. Sıkı mı ki o kadından bir tanesi kocası dövsün evde? Sen kim oluyorsun ki akşam vakti evi terk edip başka yere gidersin ha? Sen nereden geliyorsun? Şimdi diyelim ki Meram'da Konya olarak söylüyorum Veya mahallenizde Bir üniversite rektörüne Veya bir il müftülüne bir hanım gitti Derdini aktırmak için Akşamleyin getir Gitti Kocası bunu duydu Sen nasıl gidebilirsin? Benden izin mi aldın? Bunlar var Bunlar korku sinmiş Hücremize girmiş bunlar Genlere girmiş Annenin geninden kızına girmiş O da korkuyor şimdi ama peygamber döneminde Kendi elleriyle toprağa gömülen Kadına öyle bir hak geldi ki Kadın bu sefer akşamla Karanlık atmosferde Doğru nereye gidiyor Peygamberin yanına gidiyor Derdini oraya döküyor Derdini dökmek için gidiyor Şifaya kavuşmak için gidiyor Kıymetli kardeşlerim Bundan dolayı da nedir Çünkü Allah adına Yönetimi üstlenmiş olan Bir kocadan zarar gelmez Haksız gelmez Zulüm gelmez. Zalim Ne zalim bir koca var, ne mazlum bir hanım vardır. Öyleyse kavvam kavramını şu şekilde özetleyecek olursak, bir, evinin, ailesinin ve tüm çocuklarının tüm temel ihtiyaçlarını onurlu bir vaziyette, imkanlar dahilinde karşılayan, hanımı başta olmak üzere çoluğunu çocuğunu, kim varsa Allah adına Allah ölçülerine, Allah yasalarına, peygamber buyruklarına, sünneti şerifeye, fıkıh ölçülere riayet ederek yöneten, idare eden ve oğlundan, kızından, hanımından dini cehalete kurban gitmemesi için elinden gelen imkanları seferber edercesine ne hanımını, ne oğlunu, ne de kızını dini cehalete kurban ederek Allah'ın uzuna çıkartmasını istemeyen ve eğitmek durumunda varlığını hissettiren. işte bunlara kavvam koca denir. Bu kocalara da hayat feda olsun değil mi efendim? Hakikaten de var mı? Tabi çok canım. Çok hem de azda değil. Sizin varlığınız bile buna bedeldir şu anda inşallah. Sizin şu anda bu foruma katılmak için daha uzak yerden buraya kadar gelmenizin kökeninde o kocalarınızın, babalarınızın fedakarlığı yatmıyor mu? Sizlere tanmış olan özgürlüğün bir bölümü yatmıyor mu? Ben böyle algılıyorum, böyle yapıyorum. Geriye kalan salihat geldi ama bunu da özel hazırlamış olduğum altı maddede inşallah önümüzdeki derste bunu takdim edeceğim sizlere. Altı maddelik salihatını Portresini, fotoğrafını, ev kimliği atmosferi içerisinde çizmeye çalışacağım ve böylece Kur'an-ı Kerim'i e çok ayetler okudum da insan okuyor, anlıyor, iman dediğimiz. Ama evet, bazen içine giremiyor ayeti. Bu dedim bu aile hayatı nasıl olur Allah'ın varlığını ispatlayan bir belge olur, bir ayet oluru yavaş yavaş çözmeye başladım ben artık. Bu nasıl bir olay ki tüm devletlerin ulusların Tüm hayatın çekirdeği olan aile yüzüne Cenab-ı Allah bu kadar durmuş. 114 suresinin 70 suresine yer vermiş. Bir ticari hayattaki 153 tane ayet var ama bakıyorsunuz Müslümanın aile hayatına 241 tane Cenab-ı Allah ayet göndermiş. Bu çekirdek öyle bir ağaç geliştirsin ki bir çınar ağacı gibi o baktığın zaman hep sanki... ...gördüğün zaman Allah'ı hatırladığın gibi... ...ailyatına baktığın zaman Allah'ı hatırlıyorsun. Allah Allah. Anneli, babalı, kocalığı, itaatı... ...hizmeti, zevki, her şeyi... ...mükemmel. Organının her biri bir vizyon. Vücudunun her bir organı... ...ibret alacak bir vizyon gibi olmuş. Herkes imreniyor. Konuşması güzel, bakışı güzel... ...yürümesi güzel. İmreniyorsunuz böyle. Böyle bir hayata... Böyle bir ...dönen çarka... ...karı koca hayatına Allah... Ve min Allah'ın ayetlerinden bir ayettir diye başlıyor. Ama bunu ancak aklını kullananlar fark ediyor allah Teala. Düşünenler fark eder. Düşünmeyen bunu fark etmez. Düşünmeyen insanın yanında bir hizmetçidir işte. Mutfahta yemek yapan bir varlıktır. Çalışan bir işçidir. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Önümüzdeki dersimizde saliha bir kadının açılımını size takdim etmek için tekrar huzurlarına çıkmış oluyorum. Bu duygularla sevgilerimi selamlarımı sunuyor. Sizlere mutluluklar, huzurlu geceler ve gündürler diliyorum. Allah'ın selam, bereket ve rahmeti üzerinizden eksik olmasın. Değerli kardeşler